مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي الأولى هدانا الله وما توفيقي وعجصامي الله بالله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلو على رسولنا محمد لاس. صلوا على طبيبك لبنان محمد لاس. اللهم صل على على شفيع دنوبنا محمد اللهم صل على شفيع دنوبنا على شفيع دنوبنا محمد اللهم صل على شفيع Halga Seyt, men Tewleyt, men Tufsedu, fi al-ardı, ve Tukatgu arhamakum. Ulaik al-Ladin, Lânehum Allah, fa acammehm, a’gma abusarham. Ve defaat etmenizin suçu, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 Ne var bunda? Ne kültür var? Ne ilim var? Dünyana ne yarar? Ahiretine ne kar? Bir şey Peki Allah bu milletten Celle Celaluhu memnun mudur değil midir? Razı mıdır değil midir? Allah Teala bu millete ikbalde midir, İrazda mıdır? Bunlara yönelmiş midir? Bunlardan yüz çevirmiş midir? Nedir? Okuyoruz alamet-i ihrazulla teala an la'd istigale bi mala yani. sallallahu aleyhi ve bir alamet koymuş. Bir işaret belirlemiş çok net. tereddüde mahal bırakmayacak şekilde. Bir insan dünya ve ahiretine yarayan işteyse Allah Teala ona yönelmiştir. Bir insan mala yani dediğimiz kendisini ilgilendirmeyen. Kendisini, ailesini, ana babasını, çoluk çocuğunu Milletini, toplumunu, Müslümanları, ümmetini alakadar etmeyen, ilgisini efendim, icap etmeyen, ne dünyaya yarayan, ne ahirete yarayan bir işteyse, anla ki diyor Allah okulunun tarafına bakmıyor. Allah okuluna Celle Celaluhu yönelmiyor. Şimdi ne haldeyiz? Bak, ayet okuyan kaç kişi dinliyor? Hadis okuyanı kaç kişi dinliyor? Alimlerin peşine kaç kişi gidiyor? İlim meclislerine kaç kişi çağırılsa geliyor? Elhamdülillah tabi bu yolun da müşterisi var, inkar etmeyelim. Allah bereketini artırsın. Ancak vaziyete bak, stadal doluyor, boşalıyor, millet birbirine saldıracak. Onu oradan sok, bunu buradan çıkar, bu bunu görmesin, bu bunu görmesin. Uçaklara ayrı indir, o hava alanında bu için bu hava Dünyaya bir bir şey kurmuşlar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 Döktürdüğü toplara bak. Efendim mi o gemileri nereden? Kasımbaşan sırtından aşağı. O günkü teknolojiyle olacak iş mi ya? Neler üretiyor? Neler düşünüyor? Derdi ne? Derdi ne adamın? İmtisali cahidu filâh olup dur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Allah yolunda cihad edin, emrine imtisal Derdim gayretim diyor, Allah'ın dinine hizmet. Hazreti Fatih'in niyeti bu. 21 yaşında. Şimdi adam 21 yaşında, evini yolunu zor buluyor, yandaki bloğa giriyor ya. İşte böyle aptallaştırdılar, efendim insanların şuurlarını aldılar, dikkatlerini dağıttılar.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 İnnemel mu'minuna bütün Dünyanın kardeştir Allah buyuruyor. Biz mi çıkardık bu oyunları? Biz mi çıkardık bu partileri? Biz mi çıkardı bu hizipleri? Biz, biz mi çıkardık bu grupları? Biz mi çıkardık ırkçılığı? İslam inne Allah Hanginiz daha takvaysanız Allah katında en kıymetliniz olur. Lafzün li'arabina alahem ve la'al-'acemina insanlar tarak dişleri gibi eşit. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yok. İndefel fazla bittak takva fazile takva iledir. Kim Allah'tan daha çok korkuyor? Üstünlük onunladır diyor. İslam, İslam bölüyor mu? İslam parçalıyor mu? İnsan bir millete düşmanlık açlıyor mu? Haşa? Dostluk emrediyor, sevgi emrediyor, kardeşlik emrediyor, akraba taluka ziyaret emrediyor. İslam'dan güzel bir şey mi buldunuz da efendim?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 Ulfelme yahudi bukum Siz onun yarattıklarından bir beşersiniz. Yani için size günahlarını sebebiyle ceza veriyor, iki de bir belanızı veriyor. Şimdi Allahu Teala'nın biz nasıl bir aile yönetiyoruz? Onlara kol kanat geriyoruz. Nasıl ki onların ihtiyaçlarını görüyoruz? Faydalarını istiyoruz, zararlarını defetmeye çalışıyoruz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 namaz kılanlar, zikredenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler biz demiyoruz Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve lev Allah'ın rükû eden, secde eden kulları olmasa sabiyyû ruddâ, emzikteki bebeler olmasa ve behâ-i yaylımdaki hayvanlar olmasa günahsızlarla sab sabbe aleykumul belâ Allah başınıza, yağmur yerine bela yağdıracak onların hürbetine Allah Teala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 Efendim kadınlar erkekler birbirinden ayrıldılar. Ellerindeki çalgı aletlerini kırdılar. Hepsi birden o zatın huzuruna gelip tevbe edip ders aldılar. Dedi bak duamız nasıl kabul oldu. Şimdi bunlara beddua etseydik yerin dibine denizin dibine geçirseydik onlara da karıyor yok. Bize de kar yok. Ama ne dedik? Ya Yarabı burada eğleniyorlar. Orada da eğlendir. Peki ahirette eğlenmek için ne yapmak lazım? Dünyada tevbe etmek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 Uydurmuyorum. Hadis var bunun hakkında. Eksiru mine'l ihvan din. Din yolunda kardeşlerinizi artırın. İnsanlara vesile olun, insanları getirin, insanları çağırın. O senin sebebinle gelir. Yarın ben nice bir cemaatler biliyorum. Eskiden onları getirenler şimdi yok. İşi çoğalmış, meşgalesi çıkmış. Allah mabedinde kimi namazı da bırakmış. Böyle çok kötü haberler de alıyoruz. Allah ıslah etsin. Ancak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 Ceza vermekten hayal eder, utanır da onlara bağışlar diyor. İstemiyor musunuz şahitlerinizi artırın? Bu yolda görü sizi görüntüleyenleri çoğaltın. İstemiyor musunuz şefaatçileriniz artsın. Biri de sizin için birinizle namaza başlasın canım ya, mübarekisin. Bunlarda yarışa girin, bunlarda musabakaya girin, gösterişe girmeyin. Ama Allah için cemaat kazanalım. Allah yolunda kardeşleri artıralım. O bize.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 başka rivayet eden kaynaklarda burada yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "La <gülüyor> tequmü's Kıyamet kopmaz ne zamana kadar? Hatta yezharal fuhşu. Fuhuş Türkçeleşmiş gibi çok çirkin iş demektir. En çok neye kullanılır? Zinaya kullanılır. Ve livataya kullanılır en çok. Fuhuş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 kafaları da çalışmıyor. Ancak yavurlara bakıyorlar. Orada ne program var? Aynısını. Ya Rabbi ya Rabbi kocaman adamlar, yaşlı başta adamlar. Göbek at diyor, göbek at diyor. Ayıya göbek at derlerdi eskiden. Parayla ayı akar. Göbek atardı biz çocukken ayının peşine giderdim ben. Kaybolmuşum şuralarda. Çarşamba'da. Yani çocuk ustu. Adama göbek at diyor, atıyor, ona dans et diyor, ediyor, o ona bilmem ne yap diyor. Allah Allah, bu adamın anası, babası yok mu, köylüsü yok mu, çoluğu, çocuğu mu, e bunu gören neden neler Ne der diyor, aa dün gece sen televizyona çıkmıştın ya, onu der, ne der, televizyona çık da nasıl çıkarsan çık. Adam meşhur olmak için her şeyi yapıyor, herif bakmış ki, meşhur olayım, nasıl olayım, o olmadı, meşhur olamıyor. Gitmiş zemzeme işemiş, Allah Allah.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 Her dakika beraberler, gece de bırakmıyor. Bir de ev tutmuşlar. E bunu da anlatırken zevk alaraktan kızım diyor iyi yere efendim şeyi attı. Posto. Eşte hadis-i şerife bak şimdi. Fuş diyor, belirgin hale gelecek, aleni işlenecek, normalleşecek diyor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 Allah size bir fırsat verirse, imkan verirse, güç verirse, yönetimde yetki verirse bir de siz en fil ard yerde bozgunculuk çıkarırsanız ve var verhâmekum akraba ilişkilerini keserseniz, sılay rahmi bozarsanız ne olacak? Korku korkarım. Olur bunlar. Vülaikellezîne Allah. Allah kime imkan verdi de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 bozulu konuştuğunun yarısı gitmez. Ve böylece Allah'ın emirleri kırılır, yasakları işlenir. Aynen buyurduğu gibi oluyor. Kıyametin öncesi bunlar. İnne beyneydeysa kat alarham. Diğer hadis-i şerifte kıyametin kopmasından biraz önce diyor, akraba ilişkisi tamamen kesilecek. Kim kime dumdum dum olacak. Aynen oraya gidişat yani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 Böyle mi yapmak lazım? Bak ayet var hadis var. mevla Teala ne buyuruyor? Ve bil valideyni ihsana. Ana babanıza iyi davranın. İyi muamele edin. Ve bidil kurba. Akrabanıza vel yetama. Yetimlere vel mesakin fakirlere, yoksullara vel dil kurba. Yakın komşuya. Kur'an söylüyor. Yakın komşu. Eve bitişik, aynı apartmandaki, hepten aynı apartmandaki tamamen yakın. Velcari dil kurba, velcari yan yana olan komşun, bitişik komşun, kaç eve kadar yakın komşun? O sahibi bilmem bir, yol arkadaşın, ders arkadaşın, hac arkadaşın, asker arkadaşın, bu arkadaşlıkları gözetin.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 Hakkını gözetin, güzel huylu olun. Nerede, nerede, nerede? Sahabe-i kiramın ahlakı. Ya geliyor, bir kelle, koyun kellesi, fakir diye, sahabeden birinin evine, değil mi? Medne-i döneminde bunu konuşuyoruz. Efendim, o ne yapıyor onu? Yemiyor. Ne diyor? Yandaki komşu benden, daha muhtaç diyor. Ona yolluyor.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 benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı yok da der. Ya. Huy bozuldu. Huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah sağol sen buyuruyor ''Hinnem neşradı ssaa'' Kıyametin alametlerindendir. ''En yazharal fuhşu'' ''Vettefahşu'' Bu müstehcenlik. Fuhş dediğin zaman cimrilik de dahili. Şeytan yuidukumul fekre ve emurukum bil fahşâ'' Bütün kötü huylar. Şeytan size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 Çünkü hadis-i şerifte de buyuruyor. En büyük fuhuş efendim cimrilik. Ondan sonra da faiz. Faiz olayında hadis-i şerifte yine buyuruyor? Efendim faiz erriba sintani bunu şu şubey 72 küsur günaha dahildir. Faiz belası 70 küsur günahın içinde yer alır.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 onu rencide edecek, haysiyetini kıracak sözler söylemek, bu da diyor en kötü faiz çeşitlerindendir faiz de illa parayla olan da değil yani bir verdim iki aldım değil yani faizin de nesi var? şubeleri var, çeşitleri var yani zarar verme karşı tarafa zarar verme konusu İslam'da yasak la zarara ve la zarar zarar görmek de yok zarar vermek de yok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 Kiracı kirayı ödemiyor veyahut da eziyet ediyor. hoca Efendinin de mübarek bir dairesi var, kira alacak. Gidiyor adamdan kirayı isteme veya adamı çıkartma neyse geliyor adamı öldürüyor ya. Mübarek hoca Efendi mi öldürdü adamı. Yakında oldu. Yani vaz adam, Efendimizden bağlı vaiz, hatip adamdı. Neticede yani kiracı alıyorsun başına bela.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 Burnuna halka takılan deve gibi hadis-i şerifte buyuruyor. Mümin inkiden kade otur oturur ve üstünü galaza, khadını stenaga çök buraya çöker. Kalk şuradan kalkar. Deve nasıl? Hadis-i şerif mümini ona benzetiyor. Hadis-i şerif benzetiyor. Demeli hoca bize deve dedi falan. Tövbe ya Rabbi. Keşke deve gibi olsak. Bak Resulullah biliyor ki mümin o deve gibidir diyor. Ben o deve gibi olsam ne isterim? Resulullah tarif ediyor bu devenin güzel huyunu geçimliliğini, otur otur kak kak, tabii ki, körük örüne taklit manasında konuşulmuyor. Yani ne var? Şurada bile, arkadaşlar, sohbet hukukumuz var, beraber oturuyoruz, yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, sohbet yapıyoruz. Yani, bazı insanlar, barut, kardeşim biraz çekil, işte bana da bir yer aç, daha beter gidiyor böyle. Efendim, saf,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 o hiç istemiyor biliyor musun? Yandaki ne diyor ki? Geril diyor biraz. Arkadan adam almayacak. Arkadaki de sünnet yerine geldi. Adam oraya geçiyor. Adama bir yumruk. Camide rastladım ya. Mekke'de, Medine'de bir gör. Oh, haç zamanı. İzdağım var tabi. Geliyor üstüne herif. Onlar da bir antika yani. Tabii orada da iki kişi var. Tak ortası. Mübarek biraz şöyle. Endonezyalılar, Malezyalılar çok ahlaklı. Endonezya, Melezya var ya, bu uzak dur. O Endonezya, Melezya... Ay bir ahlak. 120.000 kişi gelirler. Bizim 100 kişi ortalığı batırır, onlar 120.000 kişi de çıt yok. Adam böyle yapıyor, önceden şöyle şu yok okşuyor, okşuyor. Sen dediyorsun, ne oluyor, masaj mı yapıyor beni falan? Çek yol aç, yol aç, şey böyle yapıyor. Böyle yol açıyor, adam, anam. 100 tane, 500 tane safı yarıyor, böyle, böyle, böyle, böyle. Biz o adam olsa bodozlama tok tok tok tok gidiyor. <gülüyor> Ulan adamın omzu ağrıyor öbürü bir adam dalmış zikir yapıyor. Küt adama vuruyorsun biraz dikkat et ya. Ahlak ya ahlak ya yok. Mekke Medine'de gör. Kınar geçirirler birbirini. Hac el Esvet'te kafan ayrı yere gidersen ayrı yere gidersin. <gülüyor> Hac el Esvet'te. kırar. E bu şimdi sünnet böyle sünnet mi olarak <gülüyor> Müslüman eziyet haramdır şimdi. Sünnet yapacağım diye harama girdin görüyor musun şimdi?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 El-Kur'an fi fi Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Aşağınamız olan Resulullah'ın ahlakı sorulur. Kur'an ahlakı Kur'an diyor. Resulullah'ı mı soruyorsun? Kur'an'a bak o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an ahlakı Kur'an. E Kur'an sana onun biçili hudi'l af ve af yolunu tut. Ve mur bil'urf iyilikle emret ve arızan il cahilin bilmeden ederler, bilmeyen, haddini bilmeyenlere Dalaşma, bulaşma diyor, mevzu çıkartma diyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? dozlama Mevzuları açıyorsun. İdfa'a billeti ahsen. En güzeliyle davran diyor. En güzeli. Kısas. Adam sana bir tokat. Senin de ona karşı hakkın nedir? Bir tokat. Bir tokat. Ve cezaü seyyiyetin seyyiyetin misluha. Bir kötülüğün karşılığı diyor. Nedir? Misliyle mukabele edin. Femen men afa ve asliha fe ala Allah. Ama derse ben affediyorum. Görmemezlikten geliyorum. Sevabını ben vereceğim Allah diyor. Kimseden almayacak. Geldim gelsin benden alsın diyor. Yedim tokatı otur aşağı. Hoca adama eşek derler. Ne oldu? Tokat yenip oturulur mu ace? İki de sen koyacaksın. <gülüyor> Yok böyle bir şey kardeşim. Yok. Burana vurdu mu bir de buran döneceğim. Vur kardeşim tamam. Mim değil ya.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 o zaman o adam öldürülür mü? Öldürülmez. İslam'da kısastan affetme imkanı vermiş mi sana? Vermiş. Peki kısas yapmadın. Bu ne oldu diyor? Kısası terk ettin. Şimdi diyor kısası terk etmekle olmaz. Bir de iyilik yapacaksın diyor. Nasıl iyilik iyilik yapacaksın diyor. Efendim en güzeliyle muamele edeceksin diyor. Şimdi onun çocuğunu öldürtseydin yani katili öldürtseydin katili kısastı. Kısas yapmadın. Af yaptın.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 yoksa bakıyorsun adam ey, çirkef çirkef çirkef <gülüyor> huysuz mücadeleler birbirini tacizler eziyetler sana bunu mu emretler Resulullah sünneti bu işte Hazreti Hasan hikayesini anlatıyoruz Birvati Hazreti Hüseyin değil mi Ehlibeyt Muhammed Mustafa torunu sallallahu aleyhi ve sellem ya. ne diyor adam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 o zaman köleleri şimdilerin müftülerini okutur. <gülüyor> Köle şimdi hemen diyor gayza. <gülüyor> Mevla diyor ki cennet hazır bekliyor. Kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? Huddedil muttaqin ellezine el gayz. Darlıkta da bollukta da verenler esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar, sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabi ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, Çemberli marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hz. Hasan orada. O Hz. Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kazam diyor. Yuttum diyor, karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> Vel hafinanin nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor tu tamam dedi kapat sildik bir şey yok ya olmaz diyor vallahu yuhibbul muhsinin diyor ayetin sonunda Allah bir de iyilik edenleri sever diyor e ne yapayım sana dedi çorbayı üstüme döktün diye hadi seni azat ettim falan ile de nikah ettim dedi ya işte adam keşke bilseydi daha dengeli dökerdi yani daha önce işi bitirir <gülüyor>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 reisül Emir, devlet reisi fark etmez, onlarda ahlak var ama kıyametten evvel bu huylar bozulacak ve sül civar kötü komşuluk belirecek insanlar yine kıyamet alametlerinden bu hadis-i şerifler e, birkaç e, şekilde rivayet edildiği için bu da tam anlamettir, efendim sül var, kötü komşuluk geçimsizlik Eş, min eşratı sâti sül var ve katıyetül erham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 hizmetler yapılmayacak, istismar edilecek. Ama tabii ki zekat, fitre, fidye, sadaka, hayır hasene, iyiliğe teşvik, hayra teşvik, bunlar sünnet. Ve lakin evet insanları kandırmak, insanlara boş kuruntular vaat etmek, insanların duygularını istismar etmek, bu da kıyametten evvel çok zuhur edecek diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insanlar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 Böylece Allah Teala ve Tekeddes Hazretlerinden mağfiret talep ederler ve temizlik isterler inşallah. Şeytanın en kötü işlerden fuhuş tabir edilen cimriliğe teşvikinden bizi muhafaza eylesin. Allah bize mağfiret vaat ediyor, fazlını vaat ediyor. Benim yoluma verenlere, sadaka cariye, faydalı ilim dağıtanlara, yayanlara affedeceğim, çok vereceğim, söz veriyorum buyuruyor. Şimdi şeytan da size...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 ya Rabbi bizi o cennetten cehennem uzaklaştıracak inanç ve söz ve amellerden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Amin diyenlerin rahmetinden azade eyle. Amin bihurmeti Allah ya Rabbi alemin. sallallahu aleyhi ve ali ve روحا روحنا امام ترقد النفن الله الرحمن الرحيم